Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Inel hamdülillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şurur enfusina ve min seyyat amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Emma ba'd fe inna estaqıl hadisi kitabullah ve hayr el Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr el umuri muhtessatuha ve kullu muhtessatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finar Sayt tefsir dersinizde 46. sure Ahkaf suresindeyiz. Bu sure Mekke'de nazil olmuştur. 35 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İbn Mesud radıyallahu anhu bu sure ile ilgili şöyle aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana âl Hamim'den yani Hamim'le başlayan surelerden Ahkâf suresini okuttu. Ayet sayısı 30'dan fazla olan sureler Selâthîn olarak da isimlendirildi. Mescide gittim. Bir adam bu sureyi benim okuduğumdan farklı bir şekilde okuyordu. Dedim ki bu şekilde sana kim okuttu? O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuttu dedi. Ben başka birisine daha bu sureyi oku dedim. O da benim okuduğumdan ve o adamın da okuduğundan farklı şekilde okudu. O ikisiyle beraber Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e gittik ve dedim ki ey Allah'ın Resulü şu ikisi Kıraat bana muhalefet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendi ve yüzünün rengi değişti. Şöyle buyurdu. Sizden öncekiler ancak ihtilaf sebebiyle alakalı oldular. Raullerden Zir bin Hubeyş dedi ki yanında bir adam vardı. O adam dedi ki muhakkak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size her birinizin kendisine okuttuğu okutulduğu gibi okumanızı emrediyor. Sizden öncekiler ancak ihtilaf sebebiyle helak oldular. Abdullah bin Mesud radiyallahu anh dedi ki, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine gizlice söylediği bir şey miydi? Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve için içinden geçeni mi bildi bilmiyorum. O kişi Ali bin Ebi Talip radiyallahu idi. Evet bunu Ahmet, Hakim, İbn-i İbban, Heysen bin Kuleyb eşşarşi, İbn-i Hasen-i rivayet etmişlerdir. Hamim. i̇bn Abbas radiyallahu anhadan gelen rivayet bu konuda da e, geçerli. Yani bu sure başlarındaki hurufu mukatta ile gelen ayetler Allah'ın yeminlerinden ve isimlerinden biridir demiştir. İki bu kitabın indirilmesi aziz, hakim olan Allah'tandır. Üç, biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları ancak hak ile ve belli bir süre için yarattık. Küfredenler ise uyarılıp korkutuldukları şeylerden yüz Bu ayet de aynı şekilde daha önce işaret etmiştik. İşte bugün modern bilim adı altında işte dünyanın bir gezegen olduğu, uzay içerisinde bir gezegen olduğu şeklindeki iddialarını tamamen reddeden bir ayettir. Çünkü Allah azze ve celle burada biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları ancak hak ile ve belli bir süre için yarattık buyuruyor. Yani e, kainat bundan ibarettir. Bir yeryüzü vardır, bir de onun üzerinde semalar vardır. Yedi kat yer ve yedi kat sema. Kur'an'da e, hep semalara karşılık yer zikredilir. Hatta Talak suresinde Mislihin denerek, yedi kat semadan sonra Mislihinle aynı şekilde yedi kat yere işaret edilir. Kainat bundan ibarettir. Ve e, bizim yeryüzü dediğimiz şey, dünya gibi küçük bir şey değil. Kainatın zeminidir. Yani arz kainatın zeminidir. Semalar da onun üzerinde kubbe şeklindedir. 4. Peki Allah'ın dışında kendilerine dua ettiklerinizi gördünüz mü? Bana gösterin. Yeryüzünde neyi yaratmışlar? Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenler iseniz bir kitap veya bir ilim kalıntısı varsa bana getirin. Evet burada Allah'tan başkasına dua edenler, Allah'tan başkasına ibadet edenler, bütün şirke ehline meydan okunuluyor. Yani onlar neyi yaratmışlar? Esasında burada müşriklerin kendisine ibadet ettikleri, Allah'ın dışında ibadet ettikleri bu varlıklara rububiyet vasfı vermediklerine de işaret vardır. Yani onlara sadece uluhiyet vasfı vermişler, onlara ibadet yönlendirmişlerdir. Yoksa işte bizim bu kendisine seslendiğimiz bu varlıklar kainatta bir şey yaratmış değillerdir. Fakat biz bunlara sadece Allah'a bizi yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz demişlerdir. Zümer Suresi 3. ayetinde belirtildiği gibi. E, fakat zamanımızdaki tasavvufçular gibi, şialar gibi e, Allah'tan gayrına dua edip seslenmeyi bir yol edinmiş, din edinmiş kimseler, şirki din edinmiş kimseler Bazen bu seslendikleri varlıklara kainatta tasarruf etme yetkisi de atfederler. Yani bunlar kainatta tasarruf ederler diyerek bu ayette bahsedilen müşriklerden de daha beter bir duruma düşüyorlar. Yani onlar rububiyet sıfatlarında da Allah Azze ve Celle'ye ortak atfediyorlar. Evet, burada ayetin açık devletiyle Allah'ın dışında kendisine dua edilip seslenilen hangi varlık varsa, Ero o yaratıcı değilse, ki Allah'tan başka yaratan yoktur, o halde buna yapılan o sesleniş, bu dua, sadece Allah'a yapılacak olan bu dua, Allah'tan gayrına bir ibadettir ve şirktir. Bu ayet bu konuda açıktır. İbn Abbas radiyallahu bu ayette geçen, Esaretin min eyümin kavli, Arapların yere çizdikleri hattır demiştir. Ve şöyle rivayet etmiştir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ilim kansı varsa kavli hakkında hattır buyurdu. Diğer bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çizgi çizmek hakkında sorulunca şöyle buyurdu. O ilimden bir kalıntıdır. Evet bunlar sayı olarak gelen rivayetler. Katader Rahimullah, ethâreten min ilmin kelimesi özel bir bilgi demektir demiştir. Mücahit Rahimullah da bu kelimeyi bu konuda bilgisi olan birini getirin anlamındadır diye açıklamıştır. Muaviye bin Hakeme Sülemi şöyle rivayet ediyor. Dedim ki ey Allah'ın Resulü bizden bazı kimseler çizgi çiziyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nebilerden bir nebi de çizgi çizerdi. Kim çizgisini ona uygun düşürürse öyledir. Yani buna kumfalığı da diyorlar. Remil dedikleri işte nebilerden bir nebi bu ilme sahibidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu kumfalıyla uğraşanlar da, işte kim çizgisi onun çizgisine muvaffık düşerse, onun dediği gibi çıkar diye buna işaret ediyor. Bu hadis müslümdedir. Diğer rivayette, Ahmet'in rivayetinde Ebu Reyre radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Nebilerden biri hat çizerdi. Kimin ilmi ona uygun düşerse, onun ilmini de öğrenmiş olur. Evet, böyle bir ilim. Bugün günümüzde kaybolmuş ilimlerdendir. Yani bunun birisi işte kumfalı yapmaya kalkar da işte hat çizerek bununla kayıp iddiasında bulunursa onun iddiası yalanlanır. Bu ancak işte Allah'ın o nebilerinden bir nebisine öğrettiği bir ilimdir. Böyle bir ilme sahip kimse bilmiyoruz. 5- Allah'ın dışında kendisine kıyamete kadar cevap veremeyecek olan ve kendilerine yapılan duadan habersiz olan kimselere dua eden kişilerin daha sapık kim olabilir? 6- İnsanlar haşrolunduğu zaman onlara düşman kesilirler ve ibadet etmelerinde inkar edenler olurlar. Yani bu kendilerine seslenip dua ettikleri varlıklar da o haşir gününde kendisine seslenenlere düşmanlık edecektir. Yani bize Allah'a ortak koştunuz diyerek. 7- Onlara açık belgeler olarak ayetlerimiz okunduğu zaman inkar edenler, kendilerine gelmiş hak için dediler ki, bu apaçık bir sihirdir. 8. Yoksa kendisi onu uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer ben uydurdumsa bu durumda siz Allah'tan başka hiçbir şeye malik olamazsınız. Allah'tan bana karşı hiçbir şeye malik olamazsınız. O sizin onun hakkında ne söylediğinizi iyi bilendir. Benimlesin aranızda şaydı olarak o yeter. Şüphesiz o rafurdur, rahimdir, yani bağışlayandır, merhametlidir. Mücät dedi ki, ve alemu bima tufi nefi kavli. Onun hakkında söylediğiniz şeyleri daha iyi bilir demektir, demiştir. Dokuz de ki, ben Rasullerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilemiyorum. Ben yalnızca bana vahyedilmekte olana uyuyorum. ve ben apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim. Evet bu ayette şu meselenin tefekkür edilmesi gerekir. Yani Allah'a davet konusunda bu davetin ahvali ile ilgili. Birincisi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bu ayette yani diğer rasuller nasılsa ben de öyle bir resulüm diyerek bir beşer vasfını ortaya koyması emrediliyor. Fakat bununla beraber kendisinin ancak kendisine vahiy hareket edildiğine de işaret ediyor. Yani sünnetin de bir nevi vahiy olduğuna işaret vardır bu ayette. Burada şöyle bir durum var. Yani ben rasullerin ilki değilim. Ben benden önce de rasuller geçmiştir." demesi emrediliyor. Onların hepsi de beşerdi. Şimdi insanlar da cahiliyenin bir kalıntısı olarak yani bu cahiliyenin özelliğidir. Peygamberler davette bulunduğun zaman bu peygamberlerdeki beşeri özellikler onlara bir eksiklik gibi görünmüş veya bunu ön plana çıkarmışlardır. Ve bunun üzerinden hak daveti, yani bu daveti getiren peygamberlerin üzerinden, onların beşer sıfatı üzerinden reddetmeye kalkışmışlardır. İşte kimisi ayetlerde okudunuz, işittiniz. İşte... Onunla beraber melekler indirilmeli değil miydi? Onun arkası kuvvetli olmalı değil miydi? İşte koruyucular olmalı değil miydi? Zengin olmalı değil miydi? Şu olmalı değil miydi? Bu olmalı değil miydi diye. Yani bu cahiliye mantığıyla şöyle düşünüyorlar. Halen de devam eden bir şeydir bu. Kıyamet gününe kadar da devam edecek bir hastalık, o duygusallık. Yani Allah adına davette bulunan bu davetçi, öyle bir kutsuyor ki bütün kusurlardan beri olmalı. Şimdi düşünün, Süleyman Aleyhisselam gibi hükümdar olsa, işte zengin Allah'a davet eden peygamber mi olur? İşte köle olsa, köle olan Allah'a davet eden peygamber mi olur? İşte Musa Aleyhisselam gibi telaffuzunda bozukluk olan birisi olsa, işte makreçleri düzgün çıkaramıyor, düzgün konuşamıyor falan filan. İşte Nuh Aleyhisselam gibi işte yaşlı bunak dediler, değişik şeyler söylediler. Eyyub Aleyhisselam'ın hastalıkları olmuştu. İşte kokusundan yanına iki kişiden başka kimse e, yanaşmıyordu. İnsanlar terk etmişlerdi. Allah değişik şeylerle bu peygamberleri de imtihan etmişti. Bazısı görünüş olarak çirkindi, zenciydi. Yani siyahi e, tendeydi. E, yakışıklı değildi hepsi. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem'e gelince evet pek çok özellikleri bakımından üstünlükleri vardı. Lakin ona da işte köle ayak takımı kimseler e, tabir oluyordu. ve yetimdi, arkasızdı yani. Akrabaları bile davetinden yüz çevirmişti. E, böyle bir e, vaziyetteydi. Bunun gibi insanlar tarafından kusur olarak addedilecek şeyler olabilir. Veya Yusuf aleyhisselam gibi işte Mısır kralının yanında memur, bakan, maliye bakanı onun emri altında hükmü altında bir bakanlık yapan birisi. Böyle işte Allah'a davet eden kimse mi olur? Tabii insanlar, peygamberlerin davetlerini üstlenen ilim ehli davetçiler de haliyle beşerdirler. Dolayısıyla işte kimisinin lakaplarını görürsünüz. Ahvel, yani Topal, işte Ağreç, Çolak, ameş mesela, kör veya görmesi zayıf kimse hakkında kullanılan. İşte tavil, bizde sırık derler yani uzun boylu. Böyle e, lakaplarla da e, ön plana çıkmış alimler vardır. Yani beşeri kusurlara sahiptirler bunlar. Bazılarının huylarında ortaya çıkan kusurlar vardır. Ameş'in nükleleriyle ilgili i̇bn Tolun bir kitap yazmıştır mesela. E, yani günümüz insanları Ameş'in bazı tavırlarını işte itici de bulabilirler. Fakat o Ameş devrinde, fıkıhta, hadiste ve kıraatte, tefsirde imamdı. İlim ondaydı. Allah onu bu vesile kılmıştı bunun gibi çeşitli unsurlar olabilir ama meseleye duygusal olarak bakan yani kendi kafasına oluşturduğu bir kutsama anlayışla bakan mı kimse yani benim kendisine Allah'a davetinde uyacağım kişi mükemmel olmalı işte gözünde bir yamukluk olmamalı Ahlakında Ahlakı da kendi çizdiği şeye göre olacak. Bir de böyle bir şey var zamanımızda. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece işte insanlara tebessüm etmesi, güzel sözler konuşması sadece bunları ön plana çıkarırlar da yeri geldiğinde lanet ettiği, beddua ettiği, kızdığı, öfkelendiği anlar da var. Bakın Ebu Bekir Radiyala mesela, hadi o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam olduğu için özel bir imtiyaza sahip her halkarda tabi olacaksın. Peygamber dışında kimseler gelince mesela Sayhi Müslim'de... Ee, Ebu Bekir radıyallahu anh. bakın bu ittifakla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra insanların en üstünü. Allah dostlarının en üstünü. Ee, Müslim böyle rivayet ediyor. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ashabı suffeden, işte kimin evinde iki kişilik yemek varsa üçüncüyü alsın götürsün, kimin evinde üç kişilik yemek varsa dördüncüyü alsın götürsün bu suffeden diye. Ebu Bekir radıyallahu da oğlu Abdurrahman'a, işte sen de birkaç kişiyi al götür diyerek ağırlamak üzere, gönderiyor evine. Fakat kendisi Allah Resulü ile beraber işte akşam namazını, yaslamazını kılıyor. Yemeği Allah Resulü ile beraber yiyor. Eve de geç geliyor. O sırada misafirlerle olan durumda e, Abdurrahman misafirlere yemeği hazırlıyor, hazırlatıyor ama misafirler diyor ki, evin reisi gelmeden biz yemek yemeyiz. Diyor ki, benim babam sinirli bir adamdır, öfkeli bir adamdır. Ne kadar ısrar ettiyse aile reisi gelmeden biz yemek yemeyiz diyorlar. Elbekir Radyalan geç saatte eve dönünce Diyor ki misafirleri doyurdunuz mu? Evtekileri de hayır doyurmadık diyorlar. O sırada Abdurrahman gidiyor saklanıyor. Bildiği için Ebu Bekir Radiyalan ne kadar öfkeli birisi olduğunu. Ebu Bekir Radyalan e, söyerek ve hakaretler ederek Abdurrahman'ı çağırıyor. Nasıl doyurmazsınız? Ben sizi tembihlemedim mi? Falan diyerek. Yani bu beşeri bir hal olabilir. Ondan sonra misafirlere durumu anlatıyorlar. İşte misafirlere biz yemeği hazırladık ama onlar yemedi. Şu şu sebepten, aile reisi olmadan yemeyiz diye. Ebu Bekir da orada bir yemin ediyor. Vallahi ben de yemeyeceğim diye. Ee, sonra gönlüne ediyorlar. Beraber yemeği yiyorlar. Fakat yemeği ne kadar yeseler de yemek artıyor, taşıyor. Hatta e, yeme işi bittikten sonra konulan yemeğin üç katı e, bir bereket olduğunu görüyorlar. Şimdi böyle bir hadise var. Burada ee, özellikle tasavvufçuların mesela Allah dostu dediğim bir adam işte kaybı bilecek şunu bilecek falan filan. Şimdi Ebu Bekir bilememiş misafirlerin durumunu. Bu evliyaların en üstünü bakın. Allah dostlarının en üstünü Ebu Bekir daha üstünü olamaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra. Yani misafirlerin e, ahvanı bilememiş. Ailesinin hangi sebeple onları doyuramadığını bilememiş. Bir de onlara hakaret ediyor sövüyor sayıyor. Bir de sövüyor sayıyor yani nasıl Allah dostu falan filan. Şimdi insanların kendi oluşturdukları mantıklarla bakarlarsa e bunlar hep birer eleme şeyidir. Yani insanlar kendi kafalarından peygamber olacak kişi böyle sıfatlarda olmalı, işte alim olacak kişi bu sıfatlarda olmalı, ne bileyim Allah dostu diyecek kişi de şu sıfatlarda olmalı diye kendisi oluşturuyor. Evet, burada evet Allah'ın rasulleri, peygamberleri bunlar bir beşerdir. Yani bunları kendi kafanızdan anlayışlarla kutsayıp farklı yerlere oturtmayın. Bunlar beşerdir, kusurları da vardır. Lakin onlar Allah'tan bir vahiy ile hareket ederler. Bu yüzden bizim kelime-i şehadete indeki, yani Resul'e imanla ilgili söylediğimiz cümlede ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ifadesi vardır. Yani şehadet ederim ki o Allah'ın kuludur ve rasulüdür. Yani kulu olmasıyla beşer vasfını ispat etmek yani o beşerden başka bir şey değildir. Yani melek değildir. Beşerdir. İnsani hasletleri vardır. İnsani kusurlar da vardır haliyle. Fakat o aynı zamanda Allah'ın Resulü'dür. Yani Allah'ın mesajını insanlara tebliğ etmekle görevli, bununla yükümlü ve Allah'ın bu konuda ismetinde olan, yani vahyin tebliğinde ismet sahibi olan bir beşerdir. Nitekim Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Hadisini biliyorsunuz yani bir e, hurma ağaçlarını aşılama meselesinde e, benim zannım şöyledir diyor bir zam söylüyor. Yani aşılamasanız daha iyi olur diye zannediyorum diyor. İnsanlar da bunu yani Allah Resulü'nün her sözünü e, yani sanki hepsi söylediği her şey Allah'tan gibi telakki ettiklerinden aşılamıyorlar ve hurmalar bereketli olmuyor sene ziyan ediyorlar. Ve geliyorlar diyorlar ki Allah Resulü'ne, Allah Resulü'ne sen bize böyle söyledin. Bizi aşılamadık. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya işleri konusunda ben de sizin gibi bir beşerim. Yani zanla söylerim. hakta da isabet de edebilirim. Hata da edebilirim. Dünya konusunda böyleyim. Ama dininiz konusunda size bir şey söylersem onu alın, kabul edin. Buna itaat edin diye. E, bu duruma işaret ediyor. Evet. Eee İbn Abbas radiyallahu diyor ki: "Ma bid an miner rusul kavli. Rasullerin ilki değilim demektir. Bana ve size ne yapılacağını da bil, bilemiyorum kavlinden sonra yani kaybı bilmem. Kuran'dan sonra Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar ayetini indirdi. Fetih Suresi 2. ayet. Yani Allah Resulü bilmiyordu kendisi ne yapılacağını. Fetih Suresi 2. ayetiyle bu müjde veriliyor. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır. Evet, buradaki bid'an kavli, bid'at kelimesinin de türediği e, köktür. Bide, yani ilki değilim, ilk başlatan bu işi, Allah'a davet işini ilk başlatan kimse değilim demektir. Bid'at da bu manadadır. Yani bir şeyi ilk defa ortaya çıkarmak demektir. Harce bin Zeyd bin Sabit anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat edenlerden biri olan Ümmü'l-Ala radiyallahu anh'a dedi ki, Osman bin Mazun radiyallahu anh, öldüğü zaman, e Ebu Sahip, Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Şahitlik ederim ki Allah sana ikramda bulunacaktır dedim. Şimdi Osman bin Mazun o dönemde, yani ilk ölen aynı Allah Resulü hayattayken ölen sahabelerden ve zühtüyle, dünyadan yüz çevirmesiyle, meşhur olmuş kimselerden birisi. Yani dünya ile ve dünyayla işi olmayan birisi. Hatta hadım olmak caiz olsaydı hadım olacak. kendisini hadım edecek sabirlerden birisiydi. Bu konuda Allah Resulü'ne teklifte bulunmuş. Hadım olabilir miyiz diye. Allah Resulü bunu da reddetmiş. Hatta hanımı üzerindeki bazı hakları ihmal ettiği için de ona uyarıda bulunmuştu. Yani Allah'a ibadet ve züd konusunda tamamen kendisine ahirete vermiş birisiydi. Yani bundan hiçbir kötülük görülmemiş bir insan. Bu yüzden Ümül Ala diyor ki Allah'ın rahmet üzerine olsun. Yani öldü artık o. Şahitlik ederim ki Allah sana ikramda bulunacaktır. Sen nasıl buna şahitlik ediyorsun diye bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah'ın ona ikramlarda bulunacağını nereden biliyorsun? Dedim ki, babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Allah kime ikramda bulunur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ona yakin yani ölüm gelmiştir ve Allah'a yemin olsun ben kendisi için hayır umuyorum, ümit ediyorum. Ancak vallahi Allah'ın Resulü olmama rağmen ben bile bana ne yapılacağını bilmiyorum. Bunun üzerine vallahi bundan sonra hiç kimseyi teske etmeyeceğim. Yani kimseyi bundan sonra temize çekmeyeceğim dedim diyor. Bunu Bukhari rivayet etmiştir birkaç yerde. Yani bu kutsama anlayışı bakın sahabede bile ortaya çıkmış bir durum. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir hatayı anında engeliyor. Aynı şey Bedir ashabı hakkında, Bedir şehitleri hakkında da e, yani alel muayyen şahıslara şehittir denmez üzerine Allah Resulü bundan da asabını yasaklamıştı. Yani muayyen kişi hakkında işte falan Allah dostudur, hatta falan mümindir şeklindeki şahitlik bile doğru değildir. Ebu Umame Radiyalan'ta gelen rivayette Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim diyor. Hiç şüphesiz peygamberi olmayan bir adamın şefaatiyle Rebi'a ve Mudar kabileleri gibi veya iki kabileden birisi gibi buyurdu. Kabileler cennete girecektir. Bu o dönemde en kalabalık kabileler. Bir adam Eyalan Resulü Rebi'a kabilesi Mudar kabilesinden değil midir? Zaten ikisi aynı kabile değil midir? diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben ancak bana söyletilerini söylemekteyim buyurdu. Yani bu e, konuştuğu vahidir. Evet ben de biliyorum Rebiya ve Mudar aynı kabilenin devamıdır ama ben bana söyletilerini söylüyorum. Yani Allah azze ve celle beni böyle söyletiyor diyerek sünnetin oluşuna işaret etmiştir. Buna Ahmet sayı rivayet etti. Abdullah bin Amr radiyalanmadan ezberleme isteğiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden işitmiş olduğum her şeyi yazardım.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 Evet burada da yine kendisinin sözlerinin yani Allah tarafından e, vahyedilen veya Allah'ın korumasında olan sözler olduğuna yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam beşer vasfıyla yanlış bir şey söylese, dinleri hakkında yanlış bir şey söylese derhal Allah Azze ve Celle tarafından düzeltildiği için nitekim bununla ilgili örnekler vardır. Allah Resulü'nün e, hatalı hüküm verip de Allah Azze ve Celle'nin Düzeltmesiyle burada hata olduğunu anladığımız bazı hükümlerin örnekleri vardır. Sonuçta Allah'ın koruması ve kontrolü altındadır din adına Allah Resulü'nün açıkladıkları. Yani din adına söylediği şeyi öfkeli haldeyken de söylemiş olsa, işte munis haldeyken de söylemiş olsa bunda bir sıkıntı yok. Bunları yaz diyerek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam izin veriyor. Yani kendi aslında da hadislerin yazıldığına açık bir delildir bu hadis aynı zamanda. Ebu Hurayra'dan da Nebi Aleyhissatvesam şöyle buyurdu. Size ne haber vermişsem o Allah katındandır. Bu konuda hiç şüphe yoktur. Bunu da Bezar Hasen'e isnatla rivayet etmiştir. Ebu Hurayra'dan diğer bir rivayette Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Ben ancak gerçeği söylerim, hakkı söylerim. Asabından birisi ey Allah'ın Resulü senin bizimle şakalaştığın da oluyor dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben gerçekten başka bir şey söylemem buyurdu. Yani ben şaka da olsa hakkın dışında bir şey söylemem buyurdu. Bunu Bukhara'da müfrette Ahmet Tirmiz ve Mücemmül Efsat'ta Taberani sayısınatla rivayet etmişlerdir. On de ki gördünüz mü eğer o Allah katından ise yani peygamberin getirdikleri Kur'an-ı Kerim siz de onu inkar etmişseniz ve İsrailoğullarından bir şahit bunun bir benzerine şahidlik edip iman etmişse ve siz de büyüklük taslamışsanız şüphesiz Allah zalim bir kavmi hidayete erdirmez. Arf bin Malik el radyalan şöyle anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Yahudilerin bayram gününde yanlarına gittik. İbadethanelerine girdiğimizde bu girişimizi pek hoş karşılamadılar. Buradaki ibadethaneleri e, diye tercüme ettiğimiz kısım, e, Beytül Midras diye geçer. Yani medrese, yani bunlar e, normal, yani mesela bizde cami, onlar da havra derler ya, bu havradan hariç sırf işte Tevrat dersi okumak için günümüzde işte, işte Kur'an-ı Kerim kursları, mescitten bağımsız olarak yapılan, işte mesciden bağımsız olarak yapılan medreseler, üniversiteler, neyse artık bu gibi yapılar. Bunlar Yahudilerin adeti. Yahudilerin çıkardığı bir şeydir. Müslümanlarda böyle bir şey yok. Bu derslerin yeri mescid yerdir. Evet, medrese konumunda belki Ashab-ı kaldıkları bölümde e, işte İslam'daki ilk medresedir deniliyor. Bu mescide bağımlı, mescidin avlusu olan bir bölgeydi. Mescitte yürütülüyordu bu işler. Camilere bitişik bir şekilde e, bu işte medreseler Sonraki dönemlerde de böyle yapılmış. Mesela ilk medrese, Nizamiye Medresesi Nizamül Mülk'ün yaptırdığı medreseler de geçer tarihte. Alparslan'ın zamanında ee, Selçuklular başlamıştır yani medrese kültürü. Ondan öncesinde her şey mescitlerde olurdu. Ha bu medreselerde yine camilere mescitlere ee, bitişik yapılardı. Yani onda da bir sıkıntı yok. Fakat bu medreseleşme bir ee, ne ona? Branşlaşma, işte hocalar, hocaların e, lakapları, etiketleri bu şekilde olmaya başlayınca e, bozulmalar başlıyor. Yani bir kimse medrese okur, belli şeyleri okur, ezberler sonra ayrılır. Ama bunda e, kalifiye birisi midir? Yani bu konuda yetkin bir şekilde yetişmiş midir? Ahlakıyla o işi hakkıyla eda edip yetişmiş midir? Bunlar gözetilmez oluyor. İş diplomaya bakar hale geliyor. Daha sonraki dönemlerde üniversitelere dönüşüyor. İşte zamanımızda dernekler, e, ilimle de alakası olmayan e, yerler haline geliyor. Bu Beytül Midras havralardan Farklı bir şey. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla işte bu Betül midraslarında bulunan Yahudilere tebliğ için gidiyor. İslam'ı arz etmek için gidiyor. Kısa böyle anlatılıyor. Bu Yahudiler hoş karşılamadılar bu durumu. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam onlara Ey Yahudiler! içinizden Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem de Allah'ın Resulü olduğuna şahitlikte bulunan 10 kişi çıkarın ki,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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve Abdullah bin Selam olmak üzere üç kişi çıktık. Allah Teala bu konuda ahkaf 10. ayetini, yani bu az önce okuduğumuz ayeti indirdi. Bunu Hakim İbn-i Taberi, Taberani, Ahmet rivayet etmişlerdir. Buna işareten Bukhar ve Müslim'in sahihlerinde şöyle geliyor. Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve Abdullah bin Selam dışında yeryüzünde hiçbir kimseye cennetlik olduğunu söylediğini işitmedim. Ahkaf suresi 10. ayeti de Abdullah bin Selam hakkında nazil oldu. Tabi Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın hayatındayken cennetle müjdelediği daha başka kimseler de olmuştur. Burada Saad bin Ebi Vakkas bizzat işittiği bir vakadan bahsediyor. Ben sadece onu işittim diyerek. Ee, başka bir rivayette Allah alem bu olayla bağlantılı olarak söylüyor. Bukhara'da gelen bir rivayet. Şayet Yahudilerden 10 kişi iman etseydi onların alimlerinden, ahbarından 10 kişi bana iman etseydi, burada 10 kişi diyor ya 10 kişi bana iman etseydi Yahudilerin tamamı iman ederdi. Yani onlar çünkü taklitçi bir topluluktur. Alimleri iman etmediği için, önder edindiği kimseler iman etmediği için onlar da iman etmediler. Böylelikle taklitinin kötülüğüne de işaret ediyor Bukhar'da gelen diğer bir hadiste. Evet. 11. İnkar edenler iman edenler için dediler ki eğer o hayırlı bir şey olsaydı bu usta bizden öne geçemezlerdi. Oysa onlar onunla hidayete eremediklerinden bu eski bir uydurmadır diyeceklerdir. Katade dedi ki cahiliye döneminde aziz olan bazı kimseler vallahi şayet bu işte bir hayır olsaydı filan oğullar ve filan oğulları ona bizden önce ulaşamazlardı dediler. Allah rahmetini dilediğine özel kılar ve Allah rahmetiyle dilediğine ikramda bulunur. 12. Bundan önce de bir imam ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı var. Bu ise zulmedenleri uyarmak ve ihsan edenlere bir müjde olmak üzere doğrulayıcı ve Arapça bir dil ile olan bir kitaptır. İstikamet üzere olanlara şöyle işaret ediyor sonaki ayette, 13. ayet. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru hareket edenler artık onlar için bir korku yoktur, onlar üzülmezler de. Bakın bu özellikler. Yunus suresi 61-62. ayetlerinde Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar ki iman eden ve takva sahibi olan, sakınanlardır diye buyurulan ayetteki özellikler ee, Süfyan bin Abdullah i Sekafi radiyallahu anh dedi ki Ey Allah'ın Resulü dedim, İslam'da bana öyle bir söz söyle ki senden sonra hiç kimseye sorma gereği duymayayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah'a iman ettim de sonra istikamet üzere ol, dost doğru ol. Onu Müslim rivayet etmiştir. Esved bin Hilal'den Ebu Bekir Sıddıkla şöyle dedi. Dost doğru olmaktan kast edilen Allah'a iman ettikten sonra onu şirkle veya başka bir şeyle değiştirmemektir. 14. İşte onlar cennet halkıdır. Yaptıklarına karşılık olmak üzere orada kalıcıdırlar. Evet. İman edenlere de, ondan iman ettikleri şeylere de, Allah'ın kitabına da, Allah'ın nebisine de veya Allah'ın nebisinin varisleri olan ilim ehline de de karşı işte bakın yine bir cahiliye özelliğiyle itiraz edildiğini görüyoruz. Yani bu işte bir hayır olsaydı biz onlardan önce buna ulaşırdık. Yani Allah yani e, bize nasip etmedi de onlara mı nasip etti? Böyle ayak takımı kimselere mi nasip etti diyerek böyle şeyler öne sürerler. Bakın e, Husi hadiste, daha önce bunu da e, uzunca aktarmıştık. Kısaca şöyle de geliyor bu hadis. Cennet Nefislerin hoşuna gitmeyen şeylerle çevrilidir. Cehennem ise nefislerin hoşuna giden şeylerle kaplıdır. Böyle kaplanmıştır. Bu dünyadaki durumla alakalıdır. Yoksa ahiretteki cennetin önünde işte böyle kötü şeyler değil. Bu dünya imtihanı hakkında e, vardı olmuş bir hadistir. Yani hakkın ehli, hakkın davetçileri, Hakka uymak zorludur, zorunludur. Nefislerin hoşuna gitmeyen şeyler olabilir. Dünya bunun için bir imtihan yurdudur. Adam işte ben bir hak yola gireyim, her şey güzel olsun, güllük gül olsun. Yani ben öyle bir e, davet ortamına, Allah'a davet eden e, bir e, topluluğun arasına gireyim ki, dünya hayatım güllük gül olsun falan filan. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kendisini sevenlere fakirliğin e, dağdan, bir tepeden Boşanan sel gibi çarçabuk ulaşacağını vaat ediyor. Böyle söylüyor. Gerçekten iman edip seven Allah Resulü'nü seven kimselere böyle fakirlik yazılır. Böyle bir şey var. Enam suresi 112. ayetinde Allah Azze ve Celle biz her peygambere insanlardan ve cinlerden düşmanlar kıldık buyuruyor. Yani hak davetin önünde insanlardan ve cinlerden de e, düşmanlar vardır. İnsanların e, dünya hayatını baz alarak, dünya hayatını peşin olanı talep ederek e, kendilerine bir menheç, bir hayat tarzı oluşturduklarını dikkate alırsanız, yani nifak ehlin özellikle, işte hoşa gitmeyen şeylerle karşılaşacaktır. Hak davette hoşa gitmeyecek şeyler görecektir. Şimdi düşünün, daha Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinin hemen ardından, hatta şu söz meşhur olmuştur Hasenel Basri Rahimullah'ın, işte e, siz onları görseydiniz delil derdiniz sahabelerin için. Fakat onlar sizi görseydi Müslüman olduğunuza inanmazdı. Bu Hasan el-Basri radıyallahu anh e, her gün mahzun halde görülürdü. Öyle zannedilirdi ki sanki e, çok sevdiği bir yakını yeni vefat etmiş. Çoğunlukla bu halde görülürdü. Bu daha tabi'in dönemi. Bunu, neden bu halde görülüyor? Çünkü nifak o kadar yaygınlaşmış ki, o kadar çoğalmış ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, Ta o zamanlardan garipleşmeye başlamış. Eh, ahval üzüyor. Süfyan-ı Sevri, hemen onun arkasından gelen bir nesil, tabi Tabi'nin dönemi, diyor ki, bir alim görürseniz ki, o komşularıyla, akrabalarıyla iyi geçinir, bilin ki o yağcının birisidir. Niye? Çünkü o Emri Maruf ve Nehyen Münker görevini yapsa, münkeratın bu kadar, bidatların bu kadar yaygınlaştığı bu ortamda, onu seven çok olmaz. Ama Emri Maruf, Nehyen Münker yapmıyorsa... Ortak müşterek, ittifak edilen müştereklerde konuşuyorlarsa, zamanımızdaki hatiple davetçilerin, el üstünde tutulan davetçilerin çoğunun yaptığı gibi, suya sabuğuna e, pek dokunmaz. Etliye butluya karışma. Herkesin ittifak et, herkesin beğendiği şeylerden bahset. Çiçekten, böcekten bahset. Ama hayatlarını ilgilendiren, akidelerini ahirette kurtaracak şeyleri ilgilendiren ve belki de ahirette helaklerine sebep olacak olan şeylerden uyarmazsa, o zaman ondan iyi hoca yoktur. İşte bu hoca ne iyi? Hiçbir şeyimize karışmıyor. İşte, şimdi düşünün, ee, i̇bn Teymiye, Rahimullah veya buna benzer daha önceki ve sonraki dönemlerde de hakka çağıran, e, hakkı isaretmeye etmeye çalışan alimler bugün sitayışla anılıyor. Güzel övgülerle anılıyor. Bu, onu öven e, masırlarımızdan çoğu i̇bn Teymiye ile karşılaşsa en büyük düşmanlarından olacak. Belki İbn-i onun düşmanlarından olacak. İbn-i hayatında kaç tane öğrencisi vardı onunla beraber olan? Bir araştırın. İbn-i bakın. Sonraki alimler için de böyle. Yani hakkı ishar etmek için e, büyük çabaları göstermiş bu alimlerin işte aynı peygamberlere nasıl beşeri kusurları veya hoşlarına gitmeyen nefislerine arzularının hoşuna gitmeyen şeylere uyardıkları için e, dostları, yakınları davetine icabet edenleri nasıl az idiyse peygamberlerin mirasına sahip olan onun ilmini, onun davetini yüklenmiş olan kimseler de ivazsız, garazsız bir şekilde tavzsız bir şekilde bunu yürüttükleri zaman onlara uyanlar da e, azınlık oluyor. Uymayanlar ise, düşmanlık edenler ise çoğunlukta oluyor. Hali hazırda kendi etrafınızı düşünün. Kendi yakınlarınızı düşünün. Kitap ve sünnetin ilmi, emir ve yasakları kendilerine ulaşmış olsa dahi hayatlarında tamamen umursamazca bir şekilde yaşayan ama inkar da etmeyen. İnkar edenleri de var ama inkar da etmiyor fakat yaşamıyor da. Hikale de almıyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş, e, Yani biz onu yapamayız, yapmayız diyor. İnkar da etmiyor. İnkar edenleri var, inkar edenleri tamamen işte hapların koptuğu e, kimseler. Ama inkar etmiyor ama yapmıyor da gevşek davranıyor. Bunlar imanda zayıf. Belki de e, imanda yok bilemiyoruz. Ama zahiren bize iman ettiklerini söylüyorlar. Belki nifak üzereler. Çoğunluk bu şekil. İman ettiğini söyleyenler bu şekil. Şimdi e, bunlar basit ölçüler. Bir kimse kimi seviyorsa, kalbinde kimi ilah ediniyorsa, tazimi, sevgisi, tazimi kimeyse ona uyar. Allah Resulüne alemlere rahmet olarak göndermiştir. Bunu herkes bilir. Yani bu ayeti herkes işitmiştir. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Şimdi alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi canından, yakınlarından, her şeyden daha fazla sevmek imanın gereklerinden birisi. Hatta vaizler bile anlatır yani. Yani herkes işitmiştir bunu. Ömer radıyallahu anh'dan hani Canım hariç seni her şeyden çok seviyorum Allah'ın Resulü dediğinde olmadı Eyvümer diyor. Ey Allah Resulü o zaman canımdan da çok seni seviyorum. İşte şimdi oldu diyor diye. Bunu vaizler de anlatır. Herkes işitmiştir bunu. Acaba peygamberi sevmek demek. Onun işte gözlerinin güzelliği, kaşlarının güzelliği, saçlarının güzelliği falan mı? Bunları yad etmek midir? Yoksa onun getirdiği hayat nizamını hayat edinmek. İman edenler Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel örnek Allah'ın Resulü'ndedir. Ayet, Ahzab 20. ayetinde. Örnek almak içindir bu. Peki insanlar neden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı yani bu iman ettiğini söyleyen insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı neden örnek edinmez? Yani kalbinde yani biz hiç kimseden işte kalbin aynı Peygamberin kalbi gibi olsun böyle bir şey isteyemeyiz zaten. Böyle bir şey istememiz e, Tekrifi malayı utak olur. Onun gibi olmaya çalışmak vardır. Kalbende, zahirende. Ama zahiren mutlaka buna uymak zorundasın. Peki, ehli İslam olduğunu, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ve ittiba ettiğini iddia eden kaç kişi gördünüz ki en azından şeklinde peygambere benzesin? Yani, e, gavurların adını zikretmeye gerek yok. Gavur Şekilleri gavurgılıklarında. Ama ben peygamberi seviyorum Böyle bir yalan bir şey olabilir mi yani? Sanatçılara benzemeye çalışıyor. Sanatçı denilen kimselere benzemeye çalışıyor. Ve, vesaire vesaire. İman işte en azından zahirinde peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini örnek almak. Onun e, her bir halini ki peygamber aleyhissalatü vesselam e, bunu hafif bir şey olarak görmüyor Zamanımızdakiler işte ee, kabuk mesele çok önemsiz bir mesele görüyor ya giyim kuşam gibi şeyleri. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam saç tarama hususunda dahi muhalefet etmeyi e, bir menheç kılmıştır. Saç tarama hususunda dahi İbn-i Abbas'tan sahih müslimde gelir bu rüayet. Saç tarama şeklinde bile kafirlere hiçbir şekilde muhalefet, benzememek onlara muhalefet etmek bu dinin gereklerindendir. Herkes ciddi bunu. Kim bir topluluğa kendisini benzetirse onlardandır. Bu benzeme yani bu hadisin içeride hüküm işte gerçekten o kafirlerden mi olur yoksa e, kısmen mi olur falan filan. Fakirlerin bu konuda verdikleri hükümlere bakarsanız bazı alimler e, şeklen kafire benzeyen kafir hükmündedir. Bu şekilde e, fetva veren ilim ehli de var. Ama biz orasında değiliz. Bir hakikat var burada. Gerçekten insan peygambere iman ediyorsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onu canından fazla sevdiğini iddia ediyorsa ki imanın gereğidir bu. Canından fazla sevmedikçe Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmiş olmayacaksın. Başka bir rivayette işte hevasını benim getirdiklerime tabi kılmadıkça arzularını, isteklerini benim getirdiklerime tabi kılmadıkça kişi iman etmiş olmaz. Bu işte e, Ahsap suresi 36. ayetinin de içeriğidir. İman etmiş hiçbir erkek ve kadın için e, şu söz konusu olamaz. Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman başka bir şey tercih etsin. Evet. Bu en basit noktada. Yani şeklen benzeme, kalben benzeme de isteniliyor kullardan ama işte en basiti şekle benzemektir? En basit olan işte kişi peygambere benzemiyorsa, şekle benzemiyorsa şöyle diyebilir mi ya? İşte ben şekle peygambere benzeyemiyorum, buna gücüm yetmiyor. Bunu diyebilir mi? Dese ki benim kalbim peygamberin kalbi gibi olamaz. Tamam haklısın deriz. Hiçbirimiz olamayız onu. Ama şekle benzeme benzemek konusunda hangi mazeretin var? Bu mazeretlerin neyle ilgili olacak? Dünya hayatıyla ilgili. İşte eğer ben şekle peygambere benzersem iş bulamam. Aşk bulamam falan filan. Bu da Allah'a iman etmemenin, Allah'ın kaderine iman etmemiş olmanın bir göstergesi zaten. Sen Allah'a iman etseydin, Allah'ın kaderine iman etseydin, her şeyin ezelde yazılıp bitmiş olduğunu anlardın zaten, bilirdin bunu. Kadere iman da bu şarttır. Allah her şey, kıyamet gününe kadar olacak her şeyi yazmış, bitirmiştir. Başına gelecek rızkın, işte musibetlerin hepsi takdir edilmiştir. O halde senin peygambere ittiba etmen, başına gelmesi takdir edilmemiş bir şeyin gelmesine sebep olmaz. Veya sana takdir edilmiş bir şey senden alı koymaz. Ya ben işte sakal bıraktım da peygamberin bıraktığı gibi bıraktım. Aa işte bu yüzden şurasıktan mahrum oldum. Böyle bir şey diyemez iman etmiş bir kimse. Bu Allah'a da, kaderine de iman etmeye, resulüne de iman etmeye aykırı bir sözdür. Evet, Allah'a iman ettim ve sonra dost ol. Ne diyordu bu sahabe? Ey Allah'ın resulü bana öyle bir söz söyle ki Senden sonra artık kimseye sorma ihtiyacı duymayayım. Allah'a iman ettim de sana festekim. Sonra dost doğru ol. Yani bu imanın gereği neyse onu yap. İman ettiğin dediğin, söylediğin zaman ne olacak? Bu imanın gereği olan istikamet üzere olacaksın. O kadar kapsamlı ve özet bir söz söylüyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hayat rehberim bu olsun. İman ettim de dost doğru ol sonra. Bu imanın gereği neyse ona göre hareket et. İşte Allah'ın dostları bunlardır. Ne diyor ayette? Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru hareket edenler, işte onlar, onlara korku yok, onlar da olmayacaklardır. Evet, cennet böylelerine vaat edilmiştir. Bu şekilde iman eden ve bu imanın gereğinde istikamet üzere olanlara vaat edilmiştir. Bir sonraki derste inşallah Ahgâf suresi 15. ayetiyle devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve ve yeşödenle ilahillen illan tevatekele ila şerikelek ve estağfurullah ve tübüleyk.